اعوذ بالله السميع الاليم من الشيطان الرجيم ربّ اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك ربّ ان يحظرون بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسوى سلخ الناس. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. بسم الله الرحمن الرحيم Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın Sallu ala şefii zenubina Muhammed Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Ol menba'i baghi belagat Ol mahzeni fazlisa adet Ol andeli bi gülzar fesahat Muhammed Mustafa'a salavat Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âle seyyidina Muhammedin. Bismillahirrahmanirrahim. İlhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyâke na'budu ve iyâke nesta'in. İhdina sırâta müstakîm. Sırâta en'amte aleyhim. وَاِرِ الْمَوْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَتَّالِينَ اَم۪ينَ يَا مُع۪ينَ بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّ اَوَّلَا بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَالَم۪ينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَٰه۪يمِ İbrahim. دَخَ لَهُ كَانَ آمِنَا ve lillahi alennasi hacce'l beyti men isteta ileyhi sebilen ve men kefera fe innallahe zaniyun alalemin sadakallahu'l azim ve ve bellavna rasuluna ve rasulih'l kerim ve nahnu ala ma qale haliquna ve raziquna ve mevlana minesh shakirin eşşahidine bi kalbin salim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 İnne evvele beytin vudi'a lin nasi llezii bi-Bakkate mubareken ve hüden lil alemin. Sadakallahul Çok aziz ve muhterem müminler. Bugünkü konuşmamda içinde bulunduğumuz mevsim hac mevsimi. Hacılarım, hacla hac için hazırlanan birçok Müslüman kardeşimiz neredeyse bu günlerde yola çıkmak üzere. Onun için Hac mevzuunda birkaç hususu izaha çalışacağım. Aslında Müslümanların bu mevzuda ihtiyaç duydukları bilgileri haç esnasında başlarında bulunan din adamı olarak vazifelendirilen arkadaşlar, kardeşler bu işte hizmetleri görüyor. Ama tabii herkesin söyleyeceği bir takım şeyler vardır. Bu arada benim de bütün Müslümanlara, hepimize... Bu haç ile alakalı birkaç hususu hatırlatmayı uygun ve faideli görüyorum. Onun için ben de bugün haçtan bahsedeceğim. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi diye bir sure vardır. Bu sure Kur'an-ı Kerim'in üçüncü suresidir. Üçüncü suresi. Bu surenin 96 ve 10'u takip eden ayeti celilelerinde Cenab-ı Hak hem haçın farziyetini hem de haçın bir nevi sebebi olan Mekke-i Mükerreme hakkında bizlere bilgi verir. Ve şöyle buyurur. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. İnne evvele beytin, muhakkak en evvelki beyt, Arapçada beyt ev demektir. En evvel yeryüzünde vücuda getirilmiş olan, bakın yapılmış demiyor Cenab-ı İnne evvel beytin vuz'a lin nasi insanlar için ilk defa vaz olup konulan ev lillezî bir bakkate Mekke-i Mükerreme'de ilk defa konulan kabe i Muazzama. Ne olduğu halde o kabe i Muazzama mübarekedir. Tabii çok şereflidir. Mübarektir ve huden insanlara hidayettir. Hem de sadece şu veya bu değil, lil alemin bütün alemlere hidayettir. Mekke-i Mükerreme öyle hem mübarektir ve hem de oraya ibretle bakan bir şeyleri öğrenmek üzere gidenlere hakkı, hakikati, doğruyu gösteren bir yerdir. Şimdi buradan şunu öğreniyoruz. Demek ki yeryüzünde ibadet için ilk defa yapılan yer vaz edilen e, ne şekilde yapıldı ise Cenabı Hak onu nasıl koydu ise ilk defa tayin edip tespit edilen yer orasıdır. Ne kadar yani ne ne kadar zaman acaba en evveldir? Ayeti celile de bunu anlamamıza imkan yoktur. Sadece en evvel diyor Cenabı Hak. Şu kadar zaman demiyor. Biz bunu hadis-i şeriflerin yardımı ile şu şekilde biraz daha geniş manasıyla anlıyoruz. Biliyorsunuz yeryüzünde ilk defa Cenab-ı Hakk'ın vaz edip gidilerek hürmet edilmesi, tavaf edilmesini istediği yer Mekke-i Mükerreme'de Kabe. Kabe. İlk defa olduğuna göre tabi bunun ilk insan olan Hazreti Adem Aleyhisselam'a da böyle bir vazifenin verilmesi lazım. Evet. Nitekim öyle olmuştur. Hazreti Adem cennetten yeryüzüne indirildiği zaman ekseri rivayete göre Serendip adalarına inmiştir. Ve oradan çıkıp, çıkıp Mekke-i Mükerreme'ye müteveccihen Cenab-ı Hakk'ın emri ile hareket etmiştir. Cenab-ı Hak ona ölümü tatmazdan evvel Kabe'yi tavaf et buyurmuşlardır. Daha Hazreti Adem henüz ölümü de bilmiyor. Onun için Cenab-ı Hak ölümü tatmazdan evvel deyince Hazreti Allah'tan ölümü soruyor. Ölüm nedir ya Rabbi diyor. Ölme, ölüm nedir diyor. Rabbimiz de vakti gelince onu tadarsın buyuruyor. Vakti gelince ölümün ne olduğunu tadarsın. O gelmeden evvel Kabe'yi tavaf et buyuruyor. Ve bu emrin üzerine de Hazreti Adem Yola çıkıyor, yol boyunca. Nerelerde dinlendi, nerelerde efendim oturup geceyi geçirdi veya e, bir konakladı, orada istirahat ettiyse, o sanki oralar hep işaretlendi. Ondan sonra Hazreti Adem'in konakladığı yerlerin hepsi imar edildi. Evet, hepsi imar edildi. Ve Mekke-i Mükerreme'ye yaklaştığı zaman, melaike kiramdan vazifeli olanlar Hazreti Adem'i karşıladı. Ve Hazreti Adem'e haccını tebrik ettiler. Kabe'yi tavaf etmek üzere vazifeli melekleri yol gösterdiler ve ona şunu dediler. Ya Adem, 2 bin yıl evvel biz burayı tavaf ederdik. Şimdi bakın yaklaşık bir fikir veriyor. Yani en evvel Cenab-ı Hak yeryüzüne bina ettiğimiz yeryüzüne vaz edip koy, vaz Arapça'da koymak demektir. Vaz etme koyduğumuz o mübarek yerin tarihi hakkında meleklerin Hazreti Adem'e söylediği ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleriyle bize nakledilen husustan az çok daha bir fikir ediniyoruz. En evvel diyor Cenab-ı Hak acaba ne kadar evvel diye insan merak edince melekler ne diyor Hazreti Adem aleyhisselama Senden iki bin yıl evvel biz burayı tavaf ederdik. Ve o zaman Kabe, Yakut'tan da diyorlar. Yakut'tan ve ikisi, iki kapısı vardı. Biz oradan girer, çıkar ve tavaf ederdik. Demek ki, yeryüzünde Cenab-ı Hak bir yeri tayin ediyor. Şuraya gideceksiniz, burayı tavaf edeceksiniz. Öyle mi? Burayı tavaf edeceksiniz ve benim bana karşı kulluk vazifeniz emri dinlemek değil mi kulluk ben emrettiğim zaman onu yapmak yasakladıklarımdan da kaçınmak değil mi tamam ben nasıl emredersem onu yapacaksınız bu neden böyle oluyor demeye kulun hakkı yoktur evet Cenab-ı Hak öyle emretmiştir hikmetini anlarsın anlamazsın o ayrı şey anlayabilirsen ne ala yaptığın kulluğun zevkine erersin manevi zevkine Şimdi Kur'an-ı Kerim okurken manasını anlayarak namaz kılabilenle anlamadan okuyanın çok farklı hisleri vardır bakın. Duyguları çok farklıdır. Birisinin İyyâke nâbüdü ve İyyâke nesle'in derken Hazreti Allah'ın huzurunda hissettiği öyle haşyet vardır ki belki titriyecek yerinde duramayacaktır. Öbürü de hiç manâ bilmedi İyyâke nâbüdü ve İyyâke nesle'in deyip geçecektir. Birisi oturup tahiyyatta ettahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat dedikten sonra esselamu aleyke eyyühen nebiyyü deyince adeta Medine'de Resulullah'ın huzurunda olacaktır. Çünkü orada ne diyor? Esselamu aleyke eyyühen Allah'ın selamı ve bereketi üzerine olsun ey nebi diyor. İnsan belki o anda Hatta evliyaullah'tan öyleleri vardır ki Hazreti Resulullah'ı görerek selam verenler de olabilir. Olabilir. Cenab-ı Hak nelere kadir değildir. Onun için yani demek ki bir insan mensup olduğu dininin iyi hikmetlerini, oradaki emirler var, nehiler var, efendim, tavsiyeler, bütün bunları hikmetini anlarsa zevk duyar. Anlamazsa yine yapar kulluğun icabı budur. Bu niye böyle? Demez. İşte Hazreti Adem de Cenab-ı Hak'tan aldığı bu emirle Kabe'ye gelmiş. Meleklerin bu konuşmasına muhatap olmuş, muhatap olmuş ve ondan sonra ...Melaike-i kiramın bu konuşmalarından biz de Kabe'nin tarihi hakkında az çok bir bilgi edinmişiz ve sıra gelmiş ondan sonra Hazreti Nuh'un ...dünyayı saran tufanı, dünya yıkılma, yıkılmış, canlılar boğulmuş, sadece Mevlamızın murad ettikleri hayatta kalmış. Ondan sonra yeniden Cenab-ı Hak nerede ne yapılacaksa yapılmasını istemiş. Tekrar yıkılıp Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın devrine gelmiş. Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam'ı gönderip onun mimarlığı, onun nezaretinde... Hazreti İbrahim ve oğlu Hz. İsmail'e Kabe'yi yeniden inşa ettirmiş. Öyle mi? Ha? Ve nihayet peygamberimiz Hz. Muhammed'in Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem daha henüz kırkına gelmeden, fiilen peygamberliğe başlamadan evvel Mekkeliler içerisinde büyük bir itibarı var. Muhammed'ül Emin diyor herkes kendisine. Bütün hüsnü zanları var, itimatları var. Bunun için onun devrinde tekrar Kabe'de bir yapılma yapılanma olmuş Nitekim biliyorsunuz Haceril adı yerine koymakta Haceril esvet diyorlar ya hadizatında Haceril esadtır Haceril es adı yerine koymakta e, peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem öyle mahirane bir e, karar veriyor ki bütün mekkedeki ben koyacağım diye ısrar edip bu arada ihtilafa düşenlerin hepsini sulh-u salaha kavuşturuyor. Ne yapıyor? Biz koyacağız diyorlar. O bir itibardır. Kalmiyetçilik var. Bizim kabile koyacak diyorlar. Bizim aile koyacak diyorlar. E o onunla kavga edecek. Hayır sen ben diyecek. Hazreti Rasulullah bunu gayet güzel hallediyor. Ne yapıyor? Hem onların elini Hacerül Es'ada dokundurmuyor. Hem de hepsinin gönlünü yapıyor. Bir getirtiyor bir tane efendim sergi onun üstüne Haceril ül Esad'ı koyduruyor. Her kabileden tutum uçlarından diyor. Herkese tutturuyor. Kaldırın yukarıya yerine kadar. Kaldırıyorlar. Kendi mübarek eliyle alıp yerine koyuyor. Var mı yapacak bir şey diyor. Herkes, herkes iştirak etti. Herkes bu Hak bir şereften hisseye buldu diyor. Kendisi yerine koyuyor mübarek taşı. Ama bilahere Kabe'yi tavaf ederken de Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu anlatır. Der ki Hazreti Resulullah Kabe'yi tavaf ediyordu. Nihayet Tam Haceril Esad'ın karşısına geldi ve ondan sonra Haceril Esad'a yöneldi diyor. Gitti, mübarek dudaklarının üzerine koydu ve ağlamaya başladı diyor. Ağladı. Bir hayli ağladı diyor. Sonra Hacerül Esad'dan gözyaşlarıyla dorulduğu zaman ...baktı ki Hazreti Ömer de yanında ağlıyor. O zaman dedi ki... ...ya Ömer dedi diyor... ...ya Ömer... Ha hına, ...evet... Tüskebül, ...tüskebül abarat dedi diyor... ...burası gözyaşı akıtılacak yerdir... ...ya Ömer dedi diyor. İşte burası... ...gözyaşı akıtılacak yerdir dedi diyor... ...bak Resulullah ağlamış... ...yanında Hazreti Ömer öyle... Çünkü onlar peygamberimize tabi. Peygamberimizle gülmüşler, peygamberimizle ağlamışlar. Öyle mi? Eshab böyle. Onun duygularını, hislerini, her şeyini paylaşmışlar. Onun güldüğü yerde gülmüşler, ağladığı yerde ağlamışlar. Onlar bu. Onun için peygamberimiz ağlarken Hazreti Ömer o şiddet ve hiddetiyle mübarek ağlıyor ve Resulullah doğrulduğu zaman onu görünce de ha Küskebul abarat diyor. Gözyaşları burada akıtılır ya Ömer diyor. Ve bir başka sözünde de Hazreti Hişam radıyallahu an Kabe'yi tavaf ederken Ata İbni Rebi'den soruyor. Diyor ki her şeyinde böyle Kabe'yi tavaf ederken İbni Hişam diyor ki Ya Ata künyesi ya Eba Muhammed'dir. Diyor ki sen bu mesela şeye geliyor Rüknu Yemani'ye geliyor Rüknu Yemani'de soruyor bu mevzuda ne biliyorsun diyor Ata ibn Rebi başlıyor diyor ki Ebu Hureyra Hazretlerinden şöyle dinlemiştim Fahri Kainat buyurmuştu ki buyurmuş ki Ebu Hureyra naklediyor diyor Cenab-ı Hak Rüknu Yemani'ye 70 bin melahikeyi vazifelendirmiştir. Rübn-i de. Evet buraya gelindiği zaman Rübn-i eğer bir insan Allahümme inni eselükel afve vel afiyete fid dünya vel ahire. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar der ise Rübn-i Yemani'deki yetmiş bin melaike ona amin diye iştirak ederler buyurmuşlardır. Evet. Yani Kabe'yi tavaf bambaşka hikmetleri olan bir şey. Onun için, onun için Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi zikirle tavaf edin. Konuşmayın bu. Konuşmak caizdir. Caizdir ama konuşmamak oradan en iyi istifade etmektir. Bakınız ne diye zikredecek Kabe'yi tavaf edenler? Devamlı surette bakınız. Rükn-ı Yemani'de tavsiye edilen nedir? Allahümme inni es'elükel afve vel afiyete fid dini, dini ve dünya. Ya Rabbi, din ve dünya hususunda senden af ve afiyet istiyorum Allah'ım. Ondan sonra, Rabbena atina fid dünya hasene. Rabbim, dünyada bize güzellikleri ver. Ve fil ahireti hasene. Ahirette de güzellikleri ver. Ve gina azaben hususiyle cehennem azabından bizi koru Allah'ım diyen bir insana yetmiş bin melaike orada iştirak ediyor. Ondan sonra Kabe'yi tavaf ederken Sübhanallah ve ve la ilahe illallahü ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim bu ve benzeri duaları kesmeden zikirle devam eden insanı Cenab-ı annesinden günahsız doğduğu gibi Kabe'yi yedi defa böyle tavaf eden adam günahsız hale gelir buyurmuşlardır. Ama böyle tavaf edilecek. Konuşarak tavaf eden, görüyoruz çünkü orada gördüğümüz bir takım haller var. Birbiriyle konuşarak hatta şakalaşarak tavafa, tavaf edenler var. Onları Fahri Kainat şöyle buyurur. Onların da hani böyle bir iki santimlik bir suyun içerisinden ayaklarıyla geçip ayakları ıslananlar var ya, işte böyle konuşarak Kabe'yi tavaf edenlerin durumları ayaklarına rahmet bulaşır o kadardır. Kabe'yi tavafları da bu kadardır. Muhterem müminler onun için orada bakın bizim halkımızın en büyük iyi niyetinden kaynaklanan bir yanlışlığı vardır. İyi niyetinden kaynaklanan bir yanlışlığı vardır. İyi niyetinden kaynaklanması nasıl oluyor? Bizim insanımız Kabe, Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere denilince dini bakımdan en doğru işler orada yapılır diye bir zannı vardır. Hüsnü zan budur öyle mi? Orada gördüğü her şey doğrudur, orada gördüğü, işittiği her şey isabetlidir, döner burada onu yapmaya kalkışır. Bakın ben de onun için ne diyorum? Hüsnü zanlarından kaynaklanan bir takım yanlışlıklar var. Ne var? Mesela biz onları tenkit etmeyiz, edemeyiz. Etmememiz lazım. Neden etmememiz lazım? Biz hadisi şeriflerde görüyoruz ki, görüyoruz ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Allah'ın yolunda cihad edenler. Bir, iki, haç için yola çıkanlar. Üç, ömre yapmak üzere yola, yola girenler. Üç, bu üç sınıf. Hazreti Allah'ın veftidir diyor. Veft, Arapçada misafiridir, elçisidir demektir. Evet, bakın. allah Zülcelal'ın yolunda cihad edenler, dine hizmet edenler. Evet, ömre ve haç için yola çıkanlar, Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun misafiridir. Hazreti Allah Celle Celaluhu Kabe'sinde Hazreti Muhammed'in Mustafa Mübarek Ravza-i Mutahharesinde bunları ağırlayacak ve bunların istil. Peki misafiridir de ne yapar? Peygamberimiz devam ediyor. Dua ettikleri zaman icabet eder, istediklerini verir buyuruyor. Misafirin şeyi Cenab-ı Hakk'ın muamelesi bu. Ne büyük müjde. Şu müjdeye bakın. Ne diyor? Allah Huzül Celal'ın yolunda hizmet eden, cihad eden, din'e hizmeti olan, din öğretilsin, okutulsun, Hazreti Kur'an ve onun manası, dini ilimler öğretilsin diye çalışan adam, Hazreti Allah'ın misafiri. Öyle mi? Ömre veya hac için yola çıkan adam, Hazreti Allah'ın misafiri. Öğrendik. Ya Yarısıullah. Peki bunlar ne olur? Peygamberimiz devam ediyor. Bunlar dua ederse Hazreti Allah dualarını icabet eder, kabul eder. Bir şey isterlerse Hazreti Allah verir. Öyle mi? Bizim Hazreti Allah'ın misafirlerini tenkit etmeye hakkımız yok. Biz kimiz? Onlar Rabbimizin misafiri. Eğer Hazreti Allah onları davet etmese, Hazreti Muhammed'en el Mustafa gelin demese bunlar gidebilir mi oraya? Mümkün değil. Ama buradaki yanlışımız şu. Orada gördüğümüz bir kısım eksiklikler var. Bu eksiklikleri Cenab-ı Hak da istemez. Peygamberimiz de arzu etmez. Ama dünyada insanları iradeleriyle serbest bırakmış. İyilik yapsınlar da mükafat alsınlar demiş. Mesela benim orada gördüğüm en çok şey Hazreti Kur'an'ın aşağılara bırakılması. Nitekim bugünlerde aldığım şu en son hafta Ömreden dönenlerden aldığım bilgiye göre sevindirici Medine-i verede ortadaki sütunlara yüksek, çok güzel sütunlara uygun raflar yapıyorlar ve Kur'an-ı Kerimleri yukarı kaldırıyorlarmış. Memnuniyet verici bir şey. Evet. allah hüzün Celal'a çok şükür bu yanlışlıklar düzelecektir. Ha. Fakat şimdi bizim insanımız bu memlekette oraya gidip Kur'an-ı Kerim'i öyle görünce, görünce... Kur'an-ı Kerim'in aşağıya bırakılmasında bir şey yok zannediyorlar. Ben çok iyi hatırlarım. Burada şu merpencerede Kur'an-ı Kerim varken ben burada kürsüde rahatsız olmuşumdur. Bunları kaldırın dediğim zaman insanın birisi bana senin gibi çok hoca gördük demiştir. Evet. Şimdi bakınız bunlar yanlışlardır. Ne diyor? Orada görüyoruz bir şey. Bu yanlıştır. İyi niyetten kaynaklanan biz orada gördüğümüzü yapacağız demek değildir. Doğrunun ölçüsü şer-i şeriftir. Kur'an-ı Kerim'dir, hadis-i şeriflerdir. Öyle mi muhteremim? Ama diyeceksiniz ki onlar bunu bilmiyor mu? Siz bana söyler misiniz herkes bildiğini yaşıyor mu? Evet. Bu memlekette, bu memlekette hocayım, alimim diye ekrana Ce, televizyon ekranına çıkıp din adına söz söyleyip de namazı dahi kılmayanlar var mı yok mu? E daha ne? Onun için siz bana diyebilir misiniz ki herkes bildiğini yaşıyor. İlim ayrı şeydir. Öyle mi? İnanmak da ayrı şeydir. Bu hususu daha önce de ben size ifade ettiğimi zannediyorum. Muhterem müminler, ilim ilim ameli icap etmez. Çünkü ilim insan zekasına ışık tutar, insana yol gösterir, cehalet bir karanlıktır, onu o karanlığı dağıtan ilimdir. Ama insanlara zeka hükmetmiyor, İnsanlara meselelerini halletmede zeka yardımcı oluyor. İnsana hükmeden kalbidir, orası da iman mahallidir. Onun için insanlar inandıklarını yaşarlar, bildiklerini değil. ...inandıklarını yaşarlar. Çok çeşit zamanlarda tekrar tekrar misal verdim. Bu memlekette... ...alkolün... ...insan vücuduna zararlı olduğunu... ...sigaranın insana ne kadar zararlı olduğunu... ...doktorlar bilir mi bilmez mi? Ha, rapor yaz desen yazar mı yazmaz mı? Yazar. Demek ki biliyor. O zaman... ...eğer ilim bilmek... ...amel etmeyi icap etse... ...bu memlekette içki kullanan... ...sigara içen doktor olmaması lazım. Öyle mi değil mi? Var mı yok mu? Bakın demek ki... ...ilim, ilim ameli icabetmiyor. Daha başında... ...aile ocağında içkinin haramlığını öğrenmiş. Haram demiş anası babası... ...o ona öyle inanmış. Buna deseniz ki... ...içki içermişsin, içmemler. Neden içmen? Neden içmen? Ne zararı var? Ben zararını filan bilmem. Haram der. İnandım onun için içmem der. Bakın. inandığı için içmiyor. Zararını filan bilmiyor. Onun için bu bir şeydir, kaidedir, altını çizin. İnsanlar bildiklerini değil, inandıklarını yaşarlar. Evet. Bildiklerini değil, inandıklarını yaşarlar. Onun için bu memlekette amelsiz alim değil... ...amelsiz alim değil... ...ibadet ve taatlı... ...alime ihtiyaç var. Öyle mi muhterem? İşte yani bir memleketin... ...bir milletin, bir ümmetin... ...kurtuluşu ve onlara... ...doğru yolu gösterebilmek ancak... ...bununla mümkündür. Şimdi mevzumuz sıradan genişlemişti. Yine Mekke'yi i ...gittiğimiz zaman Kabe'nin... ...içerisinde bazı insanların... ...namaz kılarken elbizelerini... ...topladıklarını sağını solunu kaşıdıklarını namazda gayri ciddi hareketler içerisinde olduklarını görürsünüz. Ha öyle mi? E dersin ki e demek ki burada gördüğümüze göre bu caizdir. Hayır efendim caiz değildir. Caiz değildir. Mezhebi farklılıkları bilir de o farklılıkları görüyorsan o normaldir. Ama bunun dışında öyle sağıyla soluyla meşgul olan adam bir defa namazda huşuğu yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakalıyla oynayan adama bunun kalbinde huşu olsa böyle hareket etmezdi buyurmamışlar mıdır? İşte bitti. Onun için orada görüyoruz doğrudur zannetmeyelim. Oradaki insanlar kimdir? İşte dünyanın bir başka yerlerinden kopup gelmiş orada toplanmış insanlardır. Buradan gidenlerin durumu neyse aşağı yukarı başka yerden gelen de odur. Kaldı ki bizde bir Farklılık vardır. Biz 630 sene İslam'a alamdarlık yapmış bir ecdadın evlatlarıyız. Onun için bizde Osmanlı İslam hassasiyetinin az çok mirası var. Hayır. sahip olma durumu var. Ve bir fevkaladelik vardır. Allah-u Zülcelal, devamını ve kemalini göstersin. Amin. Bütün unutturmaya, yok etmeye çalışmalarına rağmen, İslam'ın edebi, adabı yine bu memlekette var. Evet. Yani Osmanlı 600 küsür sene İslama alemdarlık yapmış kendi şeyiyle mi? Hazreti Allah'ın irade ve takdiriyle demek ki Mevla Yüzül Celal onlarda öyle bir kabiliyet halk etmiş ve o kabiliyetle de o saltanatı nasip etmiş. Evet. Biz de onun evlatları torunları olarak dini bakımdan Kur'an'ı Kerime hürmet bakacağız. Cenab-ı Hak ne buyurmuş kelam ilahiye, Kabe'ye hürmet. Mevla'nın şairi diyor, kurbana dahi hürmet. Kabe'ye hürmet, kurbana hürmet, kitabullah'a hürmet hürmet, insanın kalbi takvasından kaynaklanır. Kalbinde Allah korkusu varsa, hürmet vardır. Yoksa yoktur, öyle mi? Muhterem müminler her zaman söylerim, Kur'an-ı Kerim'in sahibi Hazreti Allah'a hürmetin neyse, kelamına hürmetin o kadardır. Evet, kelam-ı ilahinin sahibi Hazreti Allah'a hürmetin ne ise, ke kelamına hürmetin de o kadardır. Kendik aslında insan bunu yapmakla bir büyüklük ortaya koymuyor, kendi seviyesini ortaya koyuyor. Onun için Evliyaullah bu işi çok iyi anlamış ve şöyle demiştir. Hazreti Allah yanında kadri kıymeti ne olduğunu bilmek ister misin? O zaman sen Hazreti Allah'a ne kadar kıymet veriyor isen senin de Hazreti Allah'ın dinde kıymetin o kadardır diyor. Evet. Ebu Bekir Hazreti Resulullah Hazreti Bilal'e ezan oku demiyor. Ya ne diyor? Bizi sevindir ya Bilal diyor. Öyle mi? Yani ezan okunduğu zaman onun içini öyle bir manevi haz ve zevk veriyor ki çünkü Rabbisinin huzuruna çıkacak. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Hucre-i Saadet'te oturuyoruz. Bir aile reisi aynı zamanda peygamber ama bir aile reisi, bir eş diyor. Bizlerle konuşur, güler, latife yapar, gönlümüz hoş olur. Ama Hazreti Bilal gelip ezanı okuduğu zaman Resulullah ayrılıp sünnet kılmak üzere Hucre-i Saadet'te namaza durdu mu artık her şeyden geçmiştir. Orada ne biz varız ne de dünya var diyor. Evet. Fahri kainat odur diyor. Onun için Kabe-i Muazzama'ya gittiğimiz zaman Kabe'ye hürmet edeceğiz. Haceril Esad'a hürmet edeceğiz. Hz. Haceril Esad'a hürmet edeceğiz. Hürmette kusur etmeyeceğiz. Orada gördüklerimizi bilhassa ibadetle alakalı kısımları, kısımları orada gördük yapacağız demeye kalkışma yok. Ne var? Ne var? Yapacağımız şudur. Bu yapılanlar ayet-i celil'e, hadis-i şerif, fukahanın veya müştehitlerin iştihadına uygun mu değil mi? Ona bakacağız. Ona bakacağız. Mesela şimdi ben bakıyorum oradan gelen bir çakıllar, bir kısımlar hani orada ve Fatiha-i Şerif'e okununca ve leddallin deniyor ya emin diye bağırıyorlar. Burada da başlıyor. Halbuki Hanefi ve mezhebinde böyle bir şey yoktur. Gizlice emin demek tavsiye edilmiştir. İşte bu ve buna benzeyen, bu ve buna benzeyen, kim oralarda gördüklerimiz, bizim için dini bakımdan ölçü olmak değil, gördüğümüz hallerdir. Biz onu bildiğimiz İslami ölçülerle değerlendirecek, ama aleyhlerinde olmayacak. Öyle mi? Çünkü sahibini rahatsız ederiz diye endişemiz olacak. Onlar Hazreti Allah'ın misafiri, onlar Hazreti Rasulullah'ın misafiridir. Onları dil uzatıp, tenkit edip sahiplerini incitmemeye gayret edecek ve böylece onları devamlı surette hoş görecek ama amel ve ibadetlerimizde ölçü olarak alacağımız işte Hazreti Kur'an işte Hazreti Resulullah'ın i şerifleri ve ondan sonra da müştehidini kiramın yani mübarek müştehitlerin İmam-ı Azam Hazretlerinin İmam-ı Şafii Hazretlerinin İmam-ı Malik Hazretlerinin efendim Ahmed İbni Hanbel Hazretlerinin ortaya koydukları izahları onların devrinde veya onların bulunduğu muhitlerde yetişmiş olanlar esas olarak alacak ve hayatlarında, ibadetlerinde tatbik edeceklerdir. Yapılacak olan budur. Ya Rabbi, bize hakkı hak olarak görüp hakka tabi olmayı, batılı, batıl olarak bilip ve anlayıp batıl olan şeylerden de kaçınmayı nasibi müyesser eyle bizim duamız böyle olacak ve devam edeceğiz. Şimdi Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri Kabe hakkında bize biraz daha bilgi vererek şöyle buyurur. Fihi ayatun beyinatun Orada açık ayetler, alametler vardır. İbretle bakılabilirse çok hakikatler görülecektir. Evet. Bir defa Kabe peygamberlerin Kabe'ye girişini hadisi şeriflerle gördüm. Şöyle diyor. Her peygamber Kabe'ye yürüyerek girmiştir. Evet. Yani bizler de böyle yapmaya gayret ederiz. Uzaklardan tabii vasıtalarla geleceğiz. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de de Habibim, şey, Hazreti İbrahim'e ne yapmıştır? İlan et. Onlar her biri binekli olarak, yaya olarak yürüyerek gelecekler durumlarına göre. Ama Kabe'ye yaklaşıldığı zaman mutlaka inmek ve Kabe'ye yürüyerek gelmek. Bütün peygamberler Kabe'ye yürüyerek girmiştir. Ve çıplak ayakla kabeyi tavaf etmişlerdir. Bu bir hürmetin ifadesidir. Evet, bütün Peygamberlerin tavrı bu olmuştur. Fihi ayatüm beyinat. Orada ayet ve beyinat vardır. Makam hususuyla makamı İbrahim, Hazreti İbrahim'in makamı oradadır. Orada dua edilir, orada namaz kılınır. Ve men dhalahu kane amine. Kim kabe'ye dahil olur yani girerse ...o emniyettedir. Onun için ona dokunulmaz. Öyle mi? Ve men dahalehu kâne amine ...emniyettedir. Rabbimiz bu izahları verdikten sonra... ...Kabe'nin en ilk vaz edilen bir bey... ...orada ahaz makamı İbrahim... ...ve ayatü beyinat olduğunu... ...oraya girenin emniyette bulunacağını... ...beyandan sonra buyurdular ki... ...ve lillâhi alennâsi hüccül beyti... ...men istetâ ileyhi sebila ...yol bakımından... Oraya gidip gelebilecek olanlar üzerinde Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun bir hakkı vardır. O da nedir? Hac etmeleridir. Evet, hac etmeleridir. Hatta bir hadisi şerifte gördüm. Orada aynen şunu der. Hac üzerine farz olanlar hemen gidin diyor. Sonra bir meşguliyet olur. Gidemeyebilirsiniz. Eğer üzerinize farz iken vefat ederseniz yerinize mutlaka bir başkasının vekil olarak gönderilmesi lazım ama geride bıraktıklarınız. Siz kendi ibadetinizi kendiniz yapmadınız ise geri yakalan sizin namınıza isterse çocuğunuz olsun ne dereceye kadar yapacaktır. Öyle muhterem efendiler. Ne dereceye kadar yapacaktır? Hele bu devrin çocuklarını düşünün. O bıraktığını belki ben fazla aldım, sen çok aldın diye aralarında kavga edecekler vesaire yapacaklar. Onun için siz haç üzerinize farz olduğu zaman hemen gidin bu farizayı ifa edin buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hayatında tabi ömre yapmıştır. Fakat haç farz olarak hacci bir defa yapabilmiştir. Haç farz olarak bir defa yapmıştır. O da veda haççıdır fahri kainat. Feda Hatçında yine hadisi şeriflerde ifade edilirken, hizmetinde bulunan Enes İbni Malik radıyallahu an anlatıyor. Diyor ki, Medine'den çıktık, Medine'den çıktık ve Medine-i Münevverenin, efendim, Zülhuleyfe denilen mikatına geldik diyor. Efendim, oradayız. Peygamberimizin devesi çökmüş vaziyette, üzerine bindi ve deve toparlanırken, Lebbeyk Allahümme Lebbeyk dedi diyor. Orada ihrama girip yani davetine icabet ettim emrine emrine amadeyim Allahım dedi diyor. Lebbeykin manası budur. Ne diyor bakınız. Lebbe, devenin üzerine bindi diyor. İhramını giymişti. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk dedi diyor. Davetine icabet ettim emrine amadeyim Allahım dedi diyor. Ve deve kalktı. Deve kalktı ve ondan sonra da Hazreti Resulullah böyle iltica ile Mekke-i Mükerreme'nin yolunu tuttu. Ve ilticadan hiç diyor şey yapmadı ayrılmadı. Fahri kainatın bütün yaptığı işler bunlar oldu diyor. Şimdi bizler de aynı şekilde... Bizim tabi buranın şeyi, ihrama girme yerleri, bunları şimdi benim isim olarak şu Yemenlilerin şu idi, Iraklıların bu idi, Şamlıların şu idi diye sayıp vaktinizi almama yok. Zaten yerlerinde bunları hep göstereceklerdir. İhrama vaktinde girmek ve Kabe'yi bu şekilde Cenab-ı Hakk'a karşı ibadetimizi yapabilmek. Bu Cenab-ı Hakk'ın bizim üzerimizde hakkıdır. ha. Birileri çıkar da, birileri çıkar da, yok bu, bu peygamber e, kendi memleketine insanları davet etmiş veya onları ekonomi bakımdan kalkındırmakmış gibi aklı ermediği bir takım sözler söylemeye kalkışırsa Cenab-ı Hak, ve men kefera, böyle haddini bilmeyerek konuşanlar var, benim emirlerime imanı ve inancı yok, küfrediyorsa bilsinler ki فَاِنَّ اللّٰهَ Yunanil alemi Hazreti Allah'ın kimseye ihtiyacı yoktur diyor Hazreti Allah. Evet. Sizin ibadet ve taatinize de ihtiyacı yok. Sizin ama ibadete ihtiyacınız var. Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun ihtiyacı yoktur. O bir ihtiyaç ile emretmemiştir bunları. Bu sizin için emretmiştir. Ve bu emir ve yasakları dünyada vermiş. Dünyada bir müddette kalacaksınız. Şöyle hayatı bir an için düşününüz. Bakın muhterem müminler. Hangimiz bu dünyaya kendi arzusuyla geldi? Düşünün, hiç kimse. Öyle mi? Bizim dünyaya gelmemiz arzumuzla değildir. Demek ki karşı konulamaz bir güç var, o bizi getirdi. Bir müddet bu alemde tutacaktır. İstediği kadar kalacak ve istemediği zaman gidecek içimizde adam var mı? Buyurun. Ben şu kadar kalmak istiyorum diyecek ve o kadar kalacak. İstemediği zaman da bırakıp gidecek adam var mı? Yine yok. Demek ki bir Kadir-i Mutlak bize hükmediyor. İstediği kadar burada tutacak. Ondan sonra da gel deyip geriye götürecek. Hangimiz arzumuzla geriye dönecektir? Ben gitmiyorum diyebilecek varsa ve sözünü de geçirebiliyorsa buyursun. Dilediği gibi hareket etsin. Öyle mi? Ama yok efendim. ...gelmek de elimizde değil... ...durmak da elimizde değil... ...gitmek de elimizde değil... ...o zaman bir kadir-i mutlak var... ...biz ona karşı koyamıyoruz... ...o istediğini bizim üzerimizde yapıyor... ...yapıyor... ...o kim olabilir? İşte o Hazreti Allah'tır... ...evet... ...o Hazreti Allah'tır... ...onun için hepimiz bir gün bu alemden ayrılacağımıza... ...ve bu hayatın hesabını vereceğimize göre... ...o kadir Mutlak hiçbir şeye muhtaç değil... ...ama biz ona muhtacız. O zaman yapılacak iş... ...O'nun dediklerine uyabilmektir. O'nun dediklerine uyabilmektir. Dünyada da söz ve hakimiyet O'nun... ...her türlü saltanat... ...ve hükümranlık O'nun... ...Kabirde de O'nun, ahirette de O'nundur. Siz bakmayın bugünkülerin şöyle böyle dediklerine. Kendilerini bir yere geldikleri zaman... Sözümüz geçer zannettiklerine bakmayın. Hepsi Hazreti Allah'ın huzurunda bir gün boyunlarını eğeceklerdir. Öyle mi müminler? Evet eğecekler. Ve onun için bakınız bakınız şu okuduğum ayeti celilelerin bulunduğu sayfanın bir evvelki sayfasında yani Ali İmran suresinin 85. ayeti cellesi. Aynen şöyle buyurmuş. Bundan evvel bir ayeti celilede billah, Bismillahirrahmanirrahim İnne dinâ 'inde allâhil Hazreti Allah'ın indinde din İslam'dır buyurmuş. İslam'ın başka dışında bir din yok demiş. Burada da şöyle buyurmuş. Ve men yetezi gayral-İslâm'ı dîne. Kim dinden İslam'dan başka bir şeyi din olarak kabul etmeye kalkışırsa bakın. Ve men yetezi gayral-İslâm'ı dîne. Din bakımından kim İslam'dan başka bir şeyi yok. Hristiyanlıktı, yok Musevilikti, yok bilmem neydi efendim. Böyle bir şeyler onlar da haklı, bilmem neydi demeye kalkışırsa felen yukbele minhu. Asla ondan kabul edilmeyecektir diyor Hazreti Allah. Biz şunun veya bunun dediğine değil. Falan hoca filan hoca şunu diyebilir. Bunlar değil. Hazreti Allah'ın dediğine bakacağız. Çünkü ...her şeyin hükümranlığı onun elinde. Öyle mi? muhterem müminler? Öyle buna kıymet verecek... ...ve bu hususa dikkat edeceğiz. Ve bir takım yanlışlarımız... ...vesairemiz olduğu da ...Cenab-ı Hak Allah'a çok şükür... ...tevbe kapısını açık bırakmış... ...ve Hazreti Adem'in... ...yeryüzüne inmesinin hikmeti budur zaten. Yani... ...Bazıları Hazreti Adem'i... ...suçlamaya kalkışır. Vesaire... O şunu yapmasaydı cennetten çıkmayacaktık. Hayır efendim. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i yeryüzünde halife yapacağım buyurmuş. Cennette halife yapacağım buyurmamış. Açın Kur'an-ı Kerim'i. Efendim. Evet. Bakınız Cenab-ı Hak Celleci buyuruyor ki Es-i'zübillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ve izgâle rabbüke lil melâiketi inmi câilün <gülüyor> fil arzı halife. Meleklere Hazreti Allah arzda bir halife yaratacağım buyurdu arzda arz cennette demiyor arzda bir halife yaratacağım bu dünyada ve Hazreti Adem'i cennetten dünyaya birçok hikmetlerle indirdi. Hazreti Adem aleyhisselam dünyaya inmese tevbe kapısını bütün gücüyle çalıp ya Rabbi Hazreti Muhammed hürmetine aç diye yalvarmasaydı bu kapı açılır mıydı? He? ve o kapı açılmasaydı Bugün bizim içimizde günah işleyenler nereye müracaat edecekti? Ya. Onun için her şeyin hikmeti vardır. Biz şunu veya bunu suçlamak değil. Ayeti celile ve hadis-i şerifler neyi gösteriyorsa ona tabi olup ona itaat edip elimizden geldiği kadar dinimizin hükümlerini yaşamak. Ne bu neye uyuyor? Kitabullah'a uyuyorsa kabulüm demek hadisi şeriflere muvafıksa benimsedim demek. Müştehidini kiramın iştihatlarına uygunsa yaşarım demek. Öyle mi? Yoksa yok. Yoksa yok. İşte İslam budur. Şimdi Cenab-ı Hak burayı bu şekilde bitiriyor ve diyor ki, este, tekrar okuyorum bakınız. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim ve lillahi alennâsi hüccül beyti men isteta'a ileyhi sebilâ yola gücü yetenler, yani durumu müsait olanlar, burada aranan şey şunlardır. Bir, vücut sıhhati. Çünkü haç aynı zamanda bedeni ibadet. Vücut sıhhati. İki, mali imkan. Haç aynı zamanda mali ibadettir. İkisi birleşmiştir. İkisi birleşmiştir. Ve eğer bir adam mali durumu müsait, bedenin de sıhhati de yerinde, ama git gitmeden vefat ettiyse mutlaka onun yerine varisleri birisini vekil gönderip onu mesuliyetten kurtarmalıdır. Çünkü devri saadette bir genç geldi Hazreti Resulullah'a dedi ki ya Resulullah babam durumu müsaitti hacca gelemeden vefat etti ne yapmamı istersiniz dedi. Hazreti Resulullah babanın yol babağın yerine hac yapıyordu ve vekalet emri böyle verilmiş oldu. Baba'nın yerine haç yap buyurdu fahri kainat. Ve hatta bu hadisi şerifin devamında şu vardır. Eğer baba'nın nezri varsa, nezri varsa onu da ifa et buyurmuşlardır. Yani bir nezretli herhangi bir yemini vesairesi varsa borcu vesaire bunları da ödeyin buyurmuşlardır. Ya Rabbi duyduklarımızla öğrendiklerimizle Rıza-i Şerif'ine muvafık şekilde amel etmemizi bize nasibi müyesser Allah. i̇llahil